Hıdır-Ellez nedir? Bugünün dinimizdeki yeri nedir? Var mıdır? diye bir soru geldi Mustafa kardeşimizden. Hıdır ve İlyas kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve halk dilinde bu şekilde kısaltılarak Hıdır-Ellez diye anılan bir gündür. Hıdır İnançlara göre, işte insanların inancına göre bir beşer, bir peygamber, Allah'ın veli kolu, bir işte ama tasarrufu olan, ölmemiş olan, imdada yetişen insanların işte dar kalan insanların bu darlığını gideren bir insan olarak biliniyor. Toplum nezdinde. İslam peki ne diyor buna? Hıdır kelimesi, yani İlyas evet Kur'an'da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber olarak. Ama Hıdır Hıdır e, Kur'an-ı Kerim'de Geçen e, 24, 24 peygamber arasında e, ismi geçmiyor, Hıdır. Dolayısıyla bu e, insanın Allah'ın sevgili bir insan e, kulu olduğu toplum nezdinde biliniyor. Peki hadislerde var mı Hıdır? Doğrusu hadislerde de ben bu kelimeye rastlamadım. Dolayısıyla sadece insanların anlayışında, e, insanların kültüründe yerleşmiş bir isim. E, bazı insanlar peygamber olarak biliyor, bazı insanlar bunu veli olarak biliyor. Önemli olan bizim burada e, bu konuyla ilgili e, inanç bazında Müslümanların takılması gereken Tavırdır, davranıştır. Müslümanlar bu olaya nasıl bakmalı? Hıdır, yaşıyor mu? Tasarruf sahibi mi? Darda kalan insanların e, imdadına yetişir mi? Böyle bir durum var mı, gerçek mi? Bu soruların cevabı önemli bizim için. Kesinlikle Kur'an'ın, hadislerin e, varlığını ispat etmediği hiçbir bilgi bizim için geçerli değildir. Bu bilgiler yok hükmündedir. Bu bir tarafa, diğer taraftan bir beşer olması hasebiyle ve tabii ki ölmüş bir beşer olması hasebiyle canlı dahi olsa fark etmez ya insanların medet umacağı bir varlık olma düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Zaten Allah'tan başkasından medet beklemek, imdada çağırmak, istigasede bulunmak, yalvarmak büyük şirktir. Bu da büyük şirkte günahların en büyüdür. Helak edici günahların birincisi en büyüğü de Allah'a ortak koşmaktır. Dolayısıyla bizim burada konuyla ilgili bakış tarzımız, Müslümanların bakış tarzı, bu olmalıdır. Türkiye'nin bazı yörelerinde Hıdrellez Günü diye günler vardır. Bu günlerde genelde e, alevi vatandaşlar bu günleri kutlarlar. Bu günlerde işte yumurta pişirip dağıtırlar, yumurtaları boyarlar, panayır yaparlar, e, çarşılar, pazarlar kurulur. Bu günlerde bazı münker işler yapılır. Orada işte içkisini içen, dansını yapan, e, öbür taraftan alışverişini yapan e, münker bir takım işler yapan insanlar olurlar. Adına Hıdrellez günü koymuşlardır. Ve orada İslam adına herhangi bir e, icraat aslında yapmamaktadır. Böyle bir günde İslam açısından baktığımızda e, yoktur. E, bu insanlardan da e, gerek peygamber oldukları düşünülsün, gerek Allah'ın veli kulları oldukları düşünülsün. Bunlardan imdat beklemek e, Kesinlikle caiz değildir, şirktir. E, hatta bu e, bilgiler, bilgilerden yola çıkarak, işte Acil Kurtarmaya Hızır adı verilmiş. E, Hızır Acil Kurtarma, yani Hızır gibi yetişti, Hızır geldi gibi. Bunlar tamamen e, Türklerin kültürlerinde var olan e, sıradan şirki anlayışlardan bir tanesidir. Ve kesinlikle olaya bu şekilde bakılmalıdır. Bunların imdada geldiğini düşünmek, darda olan insanların sıkıntılarını, giderdiklerini düşünmek kesinlikle şirki bir durumdur. Bu düşüncelerden uzak durmak lazımdır diye söyleyelim. İblis meleklerin hocası mıydı? Hayır, İblis meleklerin hocası falan değildi. Ee, iblisin beş büyük melekten olduğu ile ilgili bazı bilgiler söylenmekte olur. Ancak e, bu bilgilerin e, sahihliği ile ilgili şu anda e, bir araştırma yapmamız lazım. E, bildiğim kadarıyla e, bu konuyla ilgili sahih bir rivayet e, olmadığı yönünde bilgim var. Ama bunu bir araştıralım bakalım inşallah. Çünkü iblis cinlerin atasıdır, ateşten yaratılmıştır. Bir melek olma durumu hani olabilir mi, olamaz mı? Bu konuyla ilgili değişik sözler var. Buna bir bakalım inşallah. Yani bütün melekler secde etti, o etmedi. Dendiğinde sanki o da melekti gibi bir, an, bir anlam ortaya çıkıyor. Ee, ama bu illaki de e, mefhumul muhalefe dediğimiz bakış tarzıyla buraya bakmak şart değil. Ee, yani melek de olmayabilir. Şimdi melek olduğu takdirde aslında melekleri biz ne biliyoruz? Melekler لا ياسون Allaha فيما امرهن Onlara Allah'ın vermiş olduğu emirde onlar hiçbir zaman isyan etmezler, hiçbir zaman asi olmazlar. Meleklerin böyle bir özelliği var. Dolayısıyla orada secde edin, Allah'ın secde edin emrine iblisin itaat etmemesi, secde etmemesi, orada tereddüt göstermesi bir yerde onun aslında melek olmadığının bir delilidir. Çünkü meleklerin isyan etmeleri söz konusu olamaz. Melekler itaat etmemek gibi bir duruma, bir hakka, bir iradeye sahip değillerdir. Halbuki iblis burada itaat etmemiştir. İtaat etmemiş e, dolayısıyla o daha çok e, cinlerin atası olmakla e, bilinmelidir. Bu, e, ve kendisinin de tıpkı Ademoğluna verilen cüz'i iradeye sahip bir irade ile iradelendirilmiş olduğu düşünülmelidir. Eğer onda cüz'i irade hürriyeti olmasaydı böyle bir isyankarlığa, böyle bir isyana asla düşemeyecekti, düşmeyecekti. Demek ki Adem, Hazreti Adem'e verilen irade, cüz irade aynısı onda da vardı. Ee, Fekaleyn diye tabir edilen, Kur'an'da Fekaleyn diye tabir edilen e, iki ağırlık ağırlığın bir tarafında Adem ve onun zürriyeti varsa diğer tarafında da e, İblis ve onun zürriyeti olan cinler vardır. Ve bu iki grup kulluk yapmak ile mükelleftir. Çünkü bunların e, akılları vardır, cüz'i iradeleri vardır. E, Allah'ın hitabına bunlar muhataptırlar ve Allah'ın emirleri karşısında e, mükelleftirler. Çünkü kendilerine e, mükellef olmalarını e, kolaylaştıracak olan veya olmalarını gerektiren Yetkiler, akıl, akıl nimeti, irade nimeti ee, ve diğer işte nimetler verilmiştir. Evet. Şimdi sahabe kardeşimiz özelden sormuşsunuz, okuyamıyorsunuz. Ben okuyayım. Buradan ee, diyor ki oruç tutan bir insanın Melekler ona akşam, e, akşam akşama kadar istifarda bulunur mu? Böyle bir hadis var mı? diyor. Değerli kardeşlerim e, oruç tutan insanların elbette e, büyük bir önemi var. Yani bunlar için melekler e, elbette dua ederler. Sadece oruç tutanlar için değil, namaz kılanlar için. İtaat edenler için, Allah'a asi olmayıp, onun emirlerini yerine getirmek isteyenler için, getirenler için, ona yalvaranlar için meleklerin duaları vardır. Onlar için istiğfarları vardır. Bu sadece oruç ibadetiyle sınırlı tutulmamalıdır. Meleklerin e, bu, bu konuda istiğfarları, e, insanlarla ilgili... E, Yüce Rabbimize ya yakarışları söz konusudur. Evet. Şimdi diğer bir e, soru. Diğer soruya bakacağız. Ancak sayfa yeni e, sorular kayboldu birden. Buradan özelden başka bir soru var. Galiba. Evet. Bu da şöyle okuyorum buradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda üç şeyi yasakladı. Tavuk gibi gagalamayı, tilki gibi sağa sola bakmayı, köpek gibi oturmayı secdede. Bu hadis sahih mi ve hangi kaynakta geçmektedir diyor Ebu Mehmet kardeşimiz. Değerli kardeşim, bu lafıza tam tamına olmasa da Peygamberimiz sahih rivayetlerde Secdenin tavuğun yem toplaması gibi olmaması gerektiğini ifade eden sayı hadisler var. Ee, tilki gibi sağa sola bakmak ile ilgili duymadım. Böyle bir lafız duymadım şimdiye kadar. Ancak secdede e, köpek oturuşu, köpek e, oturuşu yani secdede dirseklerin yere değmesi ki bu köpekler böyle oturur, secde dirseklerin yere e, değmesini yasaklamıştır. Dirseklerin secdedeyken yere değmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunu söylerken de yani köpek oturuşu yapmayın demiştir. Bu lafız, bu lafız elbette sayı hadislerde var. Ama bu tilki gibi sağa sola bakma meselesi ben hiç rastlamadım. E, bu sayı hadislerde böyle bir e, şeyi hiç rastlamadım. Tilki gibi sağa sola bakma Tabii ki sağa sola bakmak e, namazda memnu bir iştir, yasak bir iştir. Tabii namazda e, kişinin e, artık dikkatini azaltan, kendisini namaz ibadetinden kopartan bir durumdur. Ancak e, bu lafız, tilki gibi sağa sola bakmayı yasakladığı gibi bir lafız ben hiçbir hadis-i şerifte görmedim. Ama köpek oturuşundan yasakladığı e, varittir. Tavun gagalaması gibi veya kuşun gagalaması gibi, yem toplaması gibi bir secde, süratli secde yapmayı da nehyetliğine dair sayıh rivayetler vardır. Ama o tilki meselesini hiç rastlamadım, onu söyleyeyim. Sayfa bir an kayboldu. Evet. İlim yolcu kardeşimiz bütün sahabe adil insanlar mıydı diyor. Hadis e, ilminde, literatüründe, ıstılahında bütün sahabelerin adil olduğu e, yazılmaktadır. Yani bu bütün sahabeler adil olarak kabul edilmektedir. Ancak e, bu her sahabe için geçerli midir? Esas soru bu. Bütün sahabeler için geçerli midir? Bu, daha çok değerli kardeşlerim, hadis rivayet eden peygamberimizin etrafında ona yakın defalarca onun meclisinde bulunan ilimle meşgul hadis rivayetiyle meşgul meşhur bilinen takvasıyla ilmiyle örnek hayatıyla imanıyla, ameliyle Toplum nezdinde, sahabeler nezdinde bilinen insanlar için bu söz konusudur. Sahabe içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp de e, onunla ilgili yanlış bir rivayette bulunan e, açıkçası şahit olunan bir durum değil. Böyle bir şey yok. E, ancak Hadis ıslahına baktığımızda yani sahabelerin udul olmaları, adil olmaları, adil olarak kabul edilmeleri daha çok hadis rivayet eden, peygamberimizin çevresinde, yakınında bulunan e, ve meşhur sahabeler için geçerlidir diyebiliriz. E, ama yine de yani bu söz yanlış anlaşılmaya müsait bir söz. Bu e, yani böyle bir ayrım yapan alimler olduğunu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz e, sahabilerden, sahabilerden içki içen de olmuştur. Yani içkinin yasaklanmasından sonra, saklanıştan sonra e, Hazretü Ömer tarafından e, tazir cezasıyla, had cezasıyla cezalandırılanlar da olmuştur. Ancak sahabeler genel olarak udul vasfıyla vasıflandırılmıştır. Sahabeler için hadis literatüründe cerh ve tadil e, ameliyesine tabi tutulmazlar. Çünkü sahabelerin bütünü yani hadis rivayet eden sahabelerin bütünü e, adil, udul e, vasfıyla vasıflandırılırlar. Ve bu hadis ilminde genel olarak kabul edilmiş bir durumdur. Bu konuyla ilgili biraz tabi hadis edebiyatı veya hadis ıslahı ile ilgili kitaplara bakmakta fayda var. Kısaca bunları söyleyelim. E, tabi baktığınız zaman bu ihtilafları, bazı ihtilafları göreceksiniz. Ehli sünnete göre sahabeler udur yani adildir diyor kardeşimiz. Evet, safer ayı belaların indiği aydır şeklinde inanç var. Bu doğru mu? Safer ayında yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır? Hayır, safer ayında belaların geleceği ile ilgili bir rivayet yok. Böyle bir inanış yanlış bir inançtır. Bu, bu aya da ait özel ibadetler yoktur. Böyle bu inanç kesinlikle yanlıştır. Cenneti kazanmak için mi ibadet edelim yoksa Allah'ın rızasını mı? Tasavvufta cenneti isteyene e, ver, bana seni gerek, seni inancı Kur'an'a aykırı mıdır sorusu var. Değerli kardeşlerim, e, cenneti veya Allah'ın rızasını kazanmak, ikisi birbirinden ...ayrı olarak düşünülmemesi lazım. Çünkü, ...Allah'ın rızasını kazanmak için, ...ibadet yapan bir insan, ...Allah'a kulluk yapan bir insan, ...neticede, ...cennetle mükafatlandırılacaktır. Allah kendisinden razı olduktan sonra, ...o insanın cehennemle, ...azap görmesi söz konusu değil. Dolayısıyla, İnsanın amacı, hedefi Allah rızası olmalıdır. Ancak cenneti de asla bir insan azımsamamalıdır. Cenneti, ya ben cennet için de uğraşmıyorum dememelidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin yani firdevsini istemiştir. Yani devamlı yani firdevsül âlâ minel Cenan duaları var biliyorsunuz. Allah'ın e, cennetlerde bize en yüce makamları en e, işte Firdevs olanları bize nasip et ver e, diye dua etmiştir. Dolayısıyla Müslüman Allah'ın rızası için amel yapar e, cennete girmeyi arzular cenneti asla azımsamaz İsteyene ver onları bana seni gerek seni cümlesi doğru bir cümle değildir. Yani bir insan cenneti e, cennetsiz yapamaz. Cennette girmedikten sonra, yani cehenneme girmeyi asla göze alamaz. E, cenneti Allah-u Teala'nın Kur'an'da övdüğü, Peygamberimizin e, hadislerinde övmüş olduğu bu cenneti böyle bir uslup ile azımsamak e, ya yani düşüncesizlik, ya bilgisizlik ya da bir anda düşünmeden söylenen bir sözdür bu. Belki söyleyen de bu sözün nereye gittiğini anlayamamıştır, farkına varamamıştır. Böyle bir söz söylemiştir. Sözün nereye gittiği, hangi manalara gittiği kendisi tarafından kestirilememiştir, söylenmiştir. Ama bu sözü duyan insanlar bu sözde cennet nimeti konusunda bir gaflete dalma veya azımsama gibi bir e, bilgi bilgiye veya yani bilgi, bilgi e, sezimse, e, sezimser ve bu bunun yanlış olduğunu görür. Bu yanlış bir durum. Bu söz tamamen kabul edilecek bir söz değil. Yine Musa kardeşimiz e, okuyorsunuz ekranda. Vesabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve Ladinlere tabe olmaları için Allah'ın izniyle birazcık daha fazla zamanı var. Bu ayetin anlamı şu: Allah'ın izniyle birazcık daha Bu ayeti yazmış kardeşimiz. Yani cennetin kadriyle ilgili fazla ayet-i Bu ayetin anlamı şu: Allah'ın izniyle Bu Alevi, Rafizi, Şia inancına mensup kişilerdir. Bu soru kasıtlı soruldu diyor kardeşimiz. E bu konuyla ilgili değerli kardeşlerim sahabe, İslam e, yani tekrar söylüyorum e, Müslümanlar sahabenin adil olduğunu bilir, adil udul vasfını ona verir. Sahabe hiçbir sahabe ravi cerh ve tadile tabi tutulmaz. Çünkü onlar bu dini bize aktaran ilk nesildir. Bu dini bize aktaran ilk nesil, eğer onların adalet vasfı üzerinde herhangi bir e, söz yapılacak olursa, bu durumda bu dinin e, kaynağı durumunda olan, bu dinin bize ulaşmasını sağlayan bu ilk neslin bu saadet asrında yaşayan bu insanların e, adalet vasıfları yok olduğu düşünüldüğünde o zaman bütün sünnet, bütün Kur'an şüphe altında kalacaktır. Onlara güvenmediğimiz zaman, onların adalet vasfını onların elinden aldığımız zaman, onlar binlercesinin e, bize ulaştırmış olduğu hadisler e, şüphe altında, zan altında kalacak. Kur'an-ı Kerim rivayetleri, e, kıraatlar, şunlar bunlar, zan altında kalacak. Dolayısıyla bu yaklaşım, bu dinin e, esas ana Kur'an ve sünnet kaynaklarının üzerinde şüpheler oluşturacak ve e, İslam dinini ortadan kaldırabilecek bir e, yola doğru e, işi götürecektir. Dolayısıyla bu e, bu tür yaklaşımlar, sahabenin adil olmadığıyla ilgili söz söyleyenler kesinlikle kasıtlı e, insanlardır. Kardeşimizin söylemiş olduğu gibi e, şia ve rafizi ve alevi insanlardan belki olabilir. Yani bu bunlar tabi ki biliyorsunuz daha çok e, hadisler konusunda sıkıntılı olan insanlardır daha çok kendi heva, hevesleriyle ilgili e, yargılarıyla dine biçim veren insanlardır. Evet, yine Musa Kardeşimiz yazmış. Öne geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşlu olmuştur. Onlar da ondan hoşlu olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş. Ve mutluluk budur. Tövbe. 100. ayet-i kerime. Bu da sahabeyi öven, sahabenin e, yani udul vasfında, vasfını hak eden, Allah'ın razı olduğu, insanlar olduğunu ifade eden ayet-i kerime. Cenneti kazanmak için mi e, ibadet edelim? Yoksa Allah'ın rızası için? Bu biraz önce sorulmuştu. E, bu aykırı bir durum. söyledik. Sahabeye haşa küfür edenlere, dil uzatanlara kafir diyebilir miyiz? Kafir olurlar mı? diye bir soru var. Sahabeye küfür etmek insanı kafir yapmaz. Ancak e, bu küfür e, eğer onların inancından dolayı ise e, yani onların tevhide bağlılıklarından dolayı ise ve Esas kasıt onun şahsi değil de onun inancıysa bu küfür olur. O zaman bu takdirde bu küfür olur. Ee, sahabe ikram nasıl e, böyle yakin, e, yakine ve iman gücüne sahiptirler ve bizi en güçsüz e, düşürüyoruz. E, anlayamadım Sahabe bu soruyu yani cümle anlayamadım cümleyi. Bir daha yazarsa iyi olur. O cümleyi anlayamadım daha doğrusu. Evet. Bulut kardeşimiz özelden bir şey yazmış ama onu ben şu anda algılayamadım. Evet, Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Bu neyi ifade ediyor? Ya bu açık. Allahu Teala hiç kimseyi altından kalkamayacağı bir imtihan ile imtihan etmez veya onun yapamayacağı bir mükellefiyeti ona yüklemez. Bu açık bir şey. Mesela. Namaz, oruç, zekat, e, İslam'ın şartları veya diğer ibadetler, cihat e, gibi bütün bu ibadetler mükellefin e, gücü yeten ibadetlerdir. Gücü yetmeyen konularda o mükellef sorumlu değildir zaten. Örneğin eli ayağı olmayan bir insan, bir Müslüman Savaş alanında cihat etmekle mükellef kılınmaz. Yani çünkü buna bedeni bir engeli vardır. Dolayısıyla Allahü Teala ona böyle bir mükellefiyeti vermez. Veya işte sürekli abdesti bozulan hastalığından dolayı abdesti bozulan bir insana Allahü Teala sürekli olarak abdest alacaksın. Namaz esnasında bu abdestin bozulduysa tekrar dönüp abdest alacaksın, tekrar dönüp abdest alacaksın demez. dolayısıyla bu nedir? Allahu Teala mükellefe gücünün yetmeyeceği bir mükellefiyeti yüklemez. Bu bu bu durum hani la <gülüyor> yekellufu Allahu Allah hiçbir nefse gücün yetmeyeceği şeyi yüklemez ayetinden de biz bunu açık olarak anlıyoruz. Kişi aklından ve içinden geçen kötü şeylerden sorumlu olacak mıdır? Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi e, aklından ve içinden, kalbinden geçirdiği hiçbir kötülüğü fiiliyata dökmedikçe ondan sorumlu olmayacaktır diyor. Fiiliyata dökmedikçe, onu gerçekleştirmedikçe ondan sorumlu olmayacaktır diyor. Ee, dolayısıyla biz bu hadisle amel ediyoruz. Evet. Ee, sanıyorum başka soru da yok. Sahabi kardeşimiz bir şey yazmış ama güçsüz demek istediğim yani insan yapmış olduğu ibadetleri yapamıyoruz. Yani yapamadığım bir ibadet varsa, mesela bir örnek verdim. Kolun bacağın yok, cihat ibadetini yapamıyorsun. Buradan sorumlu değilsin zaten. Mesela paran yok, zekat veremiyorsun. Bundan sorumlu değilsin. E paran yok, sıhhatin yok, hacca gidemiyorsun. E bundan sorumlu değilsin. Yani bunlar bazen e, nisap miktarı mal gerekiyor, bazen sıhhat gerekiyor, yol emniyeti gerekiyor. Yani şartlar var ise ibadet var, mükellefiyet var. Şartlar yoksa o mükellefiyet kalkıyor değerli kardeşim. İnsanın dini ve kalbi fesada uğrar mı? E tabi ki uğrar. insanın dini, yani kendi inancı fesada uğrar. Veya insanlar dini de Fesada uğratabilirler. Dinin aslını değiştirmek suretiyle dini de fesada bozgunculuğa e, uğratabilirler, bozgunluğa uğratabilirler. E, kalp de fesada uğrar. Eğer kalpte e, Allah korkusu yoksa, iman yoksa o kalpte fesada uğramış bir kalptir. Dini, heh, dili kıpırdamadan yapılan zikir kabul müdür? Ee, sünnete baktığımız zaman değerli kardeşlerim, zikirde özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den namaz akabinde gelen zikirlerin rivayetleri gördüğümüzde, o rivayetlere baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve çevresinde yanında oturanların duyacağı bir sesle e, zikir yaptığı e, belirtilmektedir. Ee, bu yani, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber e, zikirlerini e, sesli bir şekilde aşırı sesli değil ama ses, normal bir sesle yaptığı, sahabenin buna e, katıldığı ve mescid birden arı oğultusu gibi bir oğultunun e, çıktığı hadislerde bize anlatılmaktadır. Dolayısıyla sünnette var olan şekli dudağın kıpırdaması ve sesin de çıkmasıdır. Ancak bir insan kalbinden zikretmiş olsa, dudağı kıpırdamasa sizi çıkmasa ne olur? O zikir midir? O da bir zikirdir. Kalbi bir zikirdir o. O da bir zikirdir. Kalple an insan içinden, yüreğinden Subhanallah dese, Elhamdülillah dese, Allahu Ekber dese bu da bir zikirdir. Ancak bu zikir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu zikir değildir. Yani o sünnete uygun değildir. Sünnete uygun olabilmesi için Peygamberimizden gelen rivayetlerde belirtilen efsafa uyması lazım. Ki Peygamber yani Peygamberimiz elbette kalbinden bir e, şükür ifadesi geçirmiş olabilir, kalbinden Allahu Ekber demiş olabilir. Bir olay gördüğünde içinden yani içinde yüreğinde bir ses Allahu Ekber demiş olabilir. Bu mümkün insanlık hali. Bunlar olmuştur. Kalbi zikirler bunlar. Ancak daha çok zikrin görüntüde olan kısmıyla amel etmemizde fayda var. Kalbi olan şekliyle de tabii ki insan doğal olarak amel edebilir. Ancak daha çok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden varit olan hadisler ışığında o hadislerin bize belirtmiş olduğu Şekil, şemal, efsaf içerisinde e, zikrimizi yapmamız sünnete uygun olanıdır. Bir baba, boşanmış bir kızı var ama kızının hiçbir şeyiyle ilgilenmiyor. Maddi manevi anlamda hiç ilgisi yok. Bu kız büyüyünce babasına karşı mükellef olacak mı? Eee... Şimdi bir babanın evlat üzerinde hakkı var. Bu hak e, o çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren başlar. E, yani çocuğun önce baba da hakkı var, annede hakkı var. Ne zamana kadar? Buluçana erine kadar. Buluçana erdikten sonra e, iş tersine döner. Babanın annenin çocuk çocuk üzerinde hakkı olur. Ee, ancak baba çocuk çağına erene kadar üzerine düşen görevleri eksik yaparsa, tam itibariyle yapmaz ise, bu çocuğa babası hakkında, annesi hakkında e, görevlerini eksik yapma hakkı vermez. Biri size bir hata ediyorsa Siz aynı hatayla mukavele Bulunamazsınız Dolayısıyla evlatsanız Evlatlık görevini Yapmanız lazım çünkü evlatlık görevi e, Size Allah tarafından Veriliyor Allah tarafından bu görev verilirken babanın, babanın annenin Evladına karşı Tutumları davranışları mükellefiyetlerini Yerine getirip getirmedikleriyle ilgili Herhangi bir ee, açıklama bir şart e, görülmemiştir. Böyle bir şart yok. Dolayısıyla e, bu Allah'ın emri olduğu için yerine getirilmesi lazım. Allah evlada diyor ki, annene babana bak. Annene babana iyilik et. Ne olursa olsun sen bir evlatsan annene babana bak. Annen baban kafir dahi olsa onlara iyilikle muamelede bulun ve onların ihtiyaçlarını gider, onlara bak diyor. Ne olsa olsun. Dolayısıyla e, bu sorunun cevabı olarak diyoruz ki baba, anne hangi görevini eksik yaparsa yapsın, evlat aynı hataya düşmeyecek. Evlat da babanın bu hatasından dolayı hataya düşerse o da mükellef olur çünkü Allah'ın emrine itaat etmemiş olur. Allah'ın emri şartsız, şurtsuz nedir? Anne babaya iyilik etmek, ihsanda bulunmak. Şartsız, şurtsuz. Dolayısıyla evlatlar anne babalarına hiçbir şart şurt ile sürmeden onların görevlerini yapıp yapmadıklarıyla ilgili herhangi bir sonuca, düşünceye veya ee, yoruma düşmeden yapmaları gereken şey nedir? Onlara Allah'ın emrettiği gibi iyilikte bulunmak iyi davranmak bu onların görevidir evet soruyla ilgili bunları söyleyelim ee, sahabe cum hadisi doğru mudur? sahih midir? diyor kardeşimiz. Evet. Ee, bu hadis-i şerifin e, sıhhatiyle ilgili e, bazı söylentiler var. E, ancak şu anda kesin bir e, bilgim olmadığından bu soruya cevap veremeyeceğim. E, Es-sahabetu e, ashabi ken-nucumi e, eyyuhuma e, nasıl hidayet e, hadis-i şerif efendim e, yani manu olarak söyleyelim sahabe gökteki yıldızlar gibidir sahabem gökteki yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız e, hidayete erersiniz bu yani şu anda bilgilerim bu hadisin zayıf olduğu noktasında bilgilerim var ancak bunu şu anda söylemem e, doğru olmaz çünkü bir bakmam lazım şöyle kaynaklara bir bakmamız lazım Bilen kardeşlerimiz varsa, hadisin ile ilgili bilgisi olan hemen buraya yazsınlar. Ve cevabı da kardeşimiz okumuş olsun. Hadisin ile ilgili bir araştırma yapalım. Şu anki bilgilerimiz e, eskimiş bilgiler. E, bir bakalım inşallah. Yolda giderken riyaya girmesin diye sessizce yapılır demiş. Hani bu ile hani ilgili konuşuyor, ilmiyorsu. Tamam. E, tabii yani diliniz oynayabilir, e, dudağınız da oynayabilir. Kimse size bir şey demez yolda giderken. E, o illaki e, bunu kalpten yapmamızı gerektirmez yolda gitmek. Me, e, uydurma olduğunu duydum diyor kardeşimiz. Evet. Uydurma olduğunu duydum diyor. Evet biz de bakalım inşallah. Ee, i̇lahinin İslam dinde hükmü nedir? Dinlemek caiz mi? Sabi kardeşimiz sormuş. İlahi dinlemek çalgısızsa, sözleri de güzelse, şirk içermiyorsa, haram içermiyorsa, harama davet içermiyorsa e, İlahi dinlemek, söylemek caizdir. Çalgısız olmak suretiyle çalgılı olmayacak. Çünkü çalgı aletlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men etmiştir. Onu o aletleri kullanmayı menetmiş ve şeytanın mizmarı olarak nitelemiştir. Hadis-i şerifte bu çalgı aletlerinin mezamir mezamir diye bilinen Çalgı aletlerinin zaman gelecek, helallaştırılacak e, lafzı var. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bunların kullanımı, kullanımı e, helal değil ki insanlar e, zaman gelecek bunların kullanımını helalleştirecekler Bu hadisten bu anlaşılıyor. Musa Yücel kardeşimiz diyor ki, Adam boşanmış kızı beşikteyken ve kızına hiçbir şekilde maddi manevi ilgisi, onu arayıp sorması olmamış. Küçük kızın maddi ihtiyaçlarını üvey babası karşılıyor. Bunu göz önüne almak gerekir diyor. Evet yine cevabımız değişmeyecek. Ne olursa olsun, ne olursa olsun aralarında evlat, ana baba ilişkisi olduğu müddetçe, iki taraftan biri mükellefiyetini yerine getirsin getirmesin önce olan ee, yaşayan yaşayan muhakkak surette mükellefiyetini yerine getirmesi lazım ee, anne baba beşikte bile olsa çocuğuna bakmamış olsa bile o çocuk madem ki onların çocuğudur Allah'ın ona vermiş olduğu Emir doğrultusunda, mükellefiyet doğrultusunda anne babasına iyi davranmak, onlara bakmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, elinden geldiği kadar onları razı etmeye çalışması Allah'ın kendisine emridir. Burada herhangi bir ön şart yoktur. Üvey babası ilgilenmezse, ...kız belki de yetimler yurunda kalacak... ...olacak demiş Musa. Şimdi... ...evet... ...ne olursa olsun dedik... Yani ...bu gerçek anne baba ile... ...onların çocukları arasında bir hukuk var. Hukuk... ...daha çok kan bağı ile ilgilidir. Orada... ...yani o zamanda bana bakmadıydı... ...ben de ona bakmayayım gibi bir anlayış söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet... Şimdi Musa kardeşimiz hala aynı şeyi söylüyor. Anne baba işte ilişkisi yok diyor. İşte bakmadılar arayıp sormadılar. Ne olursa olsun onlar bir bakmamakla yani uçağına erene kadar çocuklarıyla ilgilenmemekle günah işlemişlerdir. Bu da Allah indinde onlara bu sorulacak. Ancak evlat aynı hatayı yapamaz. Onlar bana bakmadılar ben de onları tanımayayım diyemez. Çünkü eee Allah Teala'nın emri açık. Yani ve sahihuma fi'd-dünya ma'rufa. Dünyada onlara iyilikle muamelede bulun. E, ve onlara iyilikle sahip çık. diyor. Eee Ve kadâ rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâhu ve lil Allah-u Teala sadece kendisine kulluk etmenizi vaaz etti. Ee, ve anne babanıza iyilik etmenizi vaaz, et, vaaz etti. Ee, açık bu emirler. Burada herhangi bir şart yok. Yani hiç Kur'an'ın hiçbir yerinde ee, şöyle demiyor. Bir baba, anne çocuğuna karşı yapması gereken vazifeleri yerine getirmez ise evladı da büyüyünce, onlar da yaşlanınca babası yaşlanınca evladı da onlara karşı vazifesini yerine getiremeyebilir şeklinde bir ruhsat ne hadislerde ne Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada hüküm geneldir. Hükümün, ayetin zahir manasını alarak onu o şekilde kabul etmek lazım. Evet. Şimdi Musa kardeşimiz konuyla ilgili çok geniş açıklamalar ya da bulunuyor. Yani ben bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani ee, daha da bir şey bilmiyorum. İşte bakmayan babanın ne hakkı olabilir kız çocuğunda diyor. Yani... Şimdi bu aralarında kan bağı olduğundan dolayı hakları, karşılıklı hakları, hukukları vardır. Tabii ben böyle biliyorum ve bunları söylüyorum. E, açıklamaları da okudum Musa kardeşim. Evet. E annesiz de bakmasa telef e, sokaklar telef olmaz mı o kız? Ya onlara e, yani telef olur olmaz. Babanın günahı çok büyüktür. Evet. Hatası büyüktür. Evet. Allah indinde bundan sorumludur. Evet. Cezasını çeker. Evet. Burada bir kul hakkı vardır. Yani evladına bakmayarak kul hakkına girmiştir. Evet. Günahkar olmuştur. Evet. Bunlar kabul. Ancak o adam ihtiyarladığında, muhtaç duruma düştüğünde, kendisine bakmadığı o kız çocuğu, Aynı şekilde ona bakmayabilir mi? El cevap, kız çocuğunun böyle bir hakkı yoktur. Bakmakla mükelleftir. Çünkü bu mükellefiyet aralarında evlatlık anne ve işte ana babalık ilişkisinden doğmaktadır. Bu ilişki var ise Allah'ın emri vardır. Anne, Baba, Evlat arasında e, mükellefiyet emirleri Allah'ın vaaz ettiği emirlerdendir. Şartsız, şurtsuz bu emirler geçerlidir Kur'an-ı Kerim'de. Bu emirler belli şartlara bağlanmış değildir. Yani baban sana baktıysa sen de ona bak. Baban sana bakmadıysa sen de ona bakma şeklinde herhangi bir şekil, e, durum yok böyle bir emir, böyle bir cümle, böyle bir bilgi, böyle bir cevaz, böyle bir ruhsat yok. Şartsız, sürtsüz mükellefiyeti gösteren emirler var. Evet. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar Musa kardeşim konuyla ilgili. Ee, evet. Peki. Allah razı olsun hepinizden. Geceniz mübarek olsun. Elimizden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Cevap veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. Onları da inşallah haftaya araştırıp o konulara cevap vereceğiz. Inşallah.